Kov dilahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihî ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde Kehf ashabının hangi sebeplerle İçimde yaşadıkları toplumu terk ederek mağaraya sığındıkları ile alakalı yüce Allah'ın açıklamalarını bu hususta bizlere verdiği malumatı ve bu malumatın esas itibariyle nelere işaret olabileceğini ifade etmeye çalıştık. Orada ufak bir Kur'an ilimleriyle alakalı bir bilgi verelim. Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlar hem nitelikleri itibariyle hem nicelikleri itibariyle olabildiği kadar etraflı bir şekilde incelemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in sadece cüz, sure ve ayet sayısını bilmiyoruz. Harf sayısını, hatta sadece harf sayısını bile değil, hangi tür harekelerden kaç tane bulunduğunu dahi İslam alimlerimiz onu sayıp tespit edecek kadar ilgilenmişlerdir. Belki dünyevi ve uhrevi bakımdan harflerinin, harekelerinin sayısını bilmemizin bize bir katkısı yoktur. Olabilir, olmayabilir yani. Ama bu Müslümanların, bu ilahi kitabın her şeyiyle çok yakından ilgilendiklerini ve kendilerinden sonra gelecek Müslümanların da bu kitabın her bir hususu ile çok yakından ilgilenmeleri gerektiğini ortaya koyması açısından önemlidir. Burada asıl söylemek istediğimiz husus Kur'an-ı Kerim'in kelime sayısı itibariyle yarısını biz geçen dersimizde 20. ayet-i kerimede kalmıştık 19. ayet-i kerimeden sondan 3. kelimesi Kur'an-ı Kerim'in tam yarısıdır O kelime de vel yetelattaf kelimesidir Çok çok Dikkatli davransın Çok Uyanıkça hareket etsin Manasına Gelir Evet Müslümanın gerçekten hayatını Yaşamasında da Çok dikkatli, çok titiz Çok uyanık olması icap ettiği de Ayrıca bilinen bir husus Bu ufak bilgiyi hatırlattıktan sonra Geçen dersimizde de eee ashabı kehf'in hangi saiklerle, sebeplerle mağaraya sığındıklarının buyruklarını dair dahi buyrukları açıkladıktan sonra 20. ayet-i kerimenin şu manada olduğunu hatırlatmak istiyorum. Diyor ki: "Estağfirullah. İnnehum in yuzharu aleikum yercumukum." Gerçek şu ki onlar eğer size üstünlük sağlayacak olurlarsa yahut sizi ellerine geçirecek olurlarsa sizleri taşa tutarlar. Recm etmenin bir diğer manası da toplumun dışına iterler, kovarlar, dışlarlar. Ev yu'idukum fi milletihim Ya bunu yaparlar veyahut da sizleri tekrar kendi dinlerine ...iade ederler. Eski dininize sizin kendi dinlerine... ...dönmenizi sağlarlar. Esasen... ...İslam'ın da maksadı insanları kendi dinine sokmaktır. Diğer bütün gayri İslami sistemlerin, rejimlerin, inançların... Ne dersek diyelim onların da esas maksatları insanları kendilerinin istedikleri şekle, kalıba, kimliğe, hüviyete büründürmektir. Bu manada İslam'ın duruşu ile diğer inançların, akidelerin e, gaye ve maksatları açısından çok ciddi bir fark yoktur. Fark nerede ortaya çıkıyor? Fark, hak ve batıl oluşta ortaya çıkıyor. Allah'ın hangisinden razı olduğu, hangisinde razı olmadığı noktasında ortaya çıkıyor. Bugün dünyada görmüş olduğumuz ve özellikle de bu bilgilenme alanında her şeyiyle kendisini gösteren ve arkasında pek muazzam teknik ve güç bulunduran ve bunun ifadesi olan bu bilgilenme kirliliği veya dünyasının da asıl amaçlarından birisi de budur. İnsanların belli hedeflere, belli maksatlara şu veya bu amaçla yönlendirilmesidir. İşte burada uyarı geliyor müminlere. Onlar eğer size üstünlük sağlayacak olurlarsa ya sizi ...tekrar kendilerine benzetirler, o takdirde onların toplumlarında bir yeriniz olur, yer edinirsiniz... ve da sizleri taşa tutarlar, dışlarlar, toplumları içerisinde barındırmazlar. Burada İslam'ın farkı var. İslam kendisine inanmak için kimseyi taşlamaz. Taşlanmasını emretmez. Aksine İslam, la ikrahe fiddin diyerek her insanın kendi irade ve tercihiyle inancını, kanaatlerini, değerlerini seçmekte ve tercih etmekte serbest olduğunu ilan eder. Hatta yeryüzünde fitne bırakmamak için Müslümanları savaşmakla emreden bu Kur'an-ı Kerim, fitnenin kalmamasının manasını müfessirler, kimsenin dinini değiştirmesi veya kabul etmesi noktasında hiç kimsenin zorlanmaması demektir. Baskı altına alınmaması demektir. Yani insanların tercih ve inançları üzerinde baskı kalmayıncaya kadar ve elbette ki özellikle de Müslümanların inançlarını kabulleri, tercihleri ve gereklerini yerine getirmeleri hususunda herhangi bir engel kalmayıncaya kadar onlarla savaşımız veyahut da kafirlerle savaşınız. Çünkü İslam'a inanmayanların hepsinin ortak vasıflarının başında kendi inançları dışında hiçbir şeye tahammül göstermemeleridir. Bunun en tartışılmaz örneğini aşağı yukarı 100 yıla yakın bir süre yaşayan Sovyetler Birliği'ndeki komünist uygulama çok açık ve net göstermiştir. Netice istedikleri neticeyi elde edebilmişler midir? Hayır. Bunun bir diğer açık neticesi, bugün ifade yerindeyse e, Amerika'nın küresel felsefesinin veyahutta da bir dereceye kadar inancının arka planını teşkil eden ve müessese olarak papalıkta temsil edilen papalığın Gayesi projeleri açıklandığı veya bunlardan haberdar olduğumuz zaman Bunun da açık bir hedef olarak ortaya koyduğunu görüyoruz Ne demişti? Biz birinci milenyumda Avrupa'yı Hristiyan ettik İkincisinde şurayı yaptık Üçüncüsünde de Asya'yı Hristiyan yapacağız Hedef bu Demek ki konu ile alakalı olarak hazırlanan projeler vesaireler vardır. Ne olursa olsun, olsun veya olmasın, netice itibariyle ayet-i kerimenin işaret ettiği diğer akidelerin kendileri dışındakilere karşı tutumları bundan ibarettir. Zaman zaman bunun açık görüldüğü haller olur, görülmediği haller olur. Ufak tefek istisnaları da belki bulunabilir. Şimdi ashabı ı Kehfin mağaraya sığındıktan sonraki halleriyle alakalı tafsilat devam ediyor. Diyor ki ve kadalike asarnâ aleyhim. Niçin onları daha doğrusu nasıl bulundular? Ayet-i kerime diyor ki böylelikle biz onların görülmelerini, bulunmalarını sağladık. Nasıl olmuştu bu iş? Hatırlarınızda olduğu üzere aralarından 309 yıl Uyuduktan sonra ki 309 Hicri yıl, Ayet-i Kerime enteresan bir ibare kullanıyor, 300 yıl kaldılar mağaralarında sonra ona 9 eklediler diyor. 309 yıl kameri aydır, 300 yıl da şemsi, kameri yıldır, 300 yıl da şemsi yıla tekabül ediyor. Böyle bir ince ifade de Bulunmakta ayet-i kerimede. Bu kadar süre uyuduktan sonra uyanıyorlar ve aralarından birilerini kendilerine erzak almak üzere kaçarken beraberlerinde bulunan bir parayla, gümüş bir parayla şehre gönderiyorlar. Şehirde tanınıyorlar. İşte o tanınma hadisesini daha doğrusu o para vasıtasıyla, kılığı kıyafeti vasıtasıyla Kendisi de şehirde ciddi bir değişikliğin olduğunu fark ediyor. Ama bunu bir şeye bağlamakta zorlanırken onlar da kılığını, kıyafetini, ifade yerindeyse yabancı gibi davranışlarını, hal ve hareketlerini değerlendirerek onun kendileri gibi normal bir şahıs olmadığının farkına varıyorlar. Paranın da eski bir dönemin parası yani 300 küsur yıl öncesinin parası olduğu fark edilince haber yayılıyor ve netice itibariyle bölgenin diyelim ki ilin, şehrin valisine kadar varıyor. Ve bunun neticesinde bunlar bulunmuş oluyor. Bazı rivayetlere göre o bölgenin veya eyaletin valisi veya belki de kral bazı rivayetlere göre il, bölgenin kralı veya ülkenin kralı mümin imiş. Öyle mi? Allah-u Alem. Bilemiyoruz ama bazı rivayetler bu şekilde. Konuyla alakalı öyle kesin mümindi dememizi gerektiren bir hadise yok. Ama ee, en azından inanca baskı uygulamayan bir tip olduğu, bir kişi olduğu, bir yönetici olduğu rivayetler, e, ayet ait kerimelerden anlaşılmaktadır. Beraber göreceğiz. Bu şekilde diyor ve kezalike asrna aleyhim. Haber oranın en yüksek amirine, efelim yöneticisine ulaşınca onlar bulundular fark edildiler. Niçin li ya'lemu en va'du Allah onların Allah'ın vaadidin hak olduğunu bilmeleri için bulunmalarını sağladı. Buradaki vaat büyük bir ihtimalle dünyadaki ölümdür. Yani dünyada ölüm kaçınılmaz bir şeydir. وَاَنَّ السَّاعةَ لَا رَيْبَ Ve kıyametin de gerçekleşeceğinde herhangi bir şüphelerinin bulunmaması için kalmaması için ...onların bulunmalarını sağladık. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ Hani onlar kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Onlar kimin durumlarını tartışıyorlardı? İki şekilde anlaşılma imkanı var zamirleri göndereceğimiz şahıslara göre. Onlar kendi işlerini aralarında tartışıyorlardı veya onların işlerini tartışıyorlardı yani onları bulan o zamanın yöneticileri onların ne halde olduklarını daha bulmadan önce bir şekilde haber almışlar veya geçmişte beri anlatıla gelmiş bir zamanlar şöyle şu sayıda gençler vardı ve bunlar birden kayboldular ve bulunamadılar Hala onlara dair 300 yıl geçmiş olmasına rağmen bu tartışma devam ediyordu. Kendi aralarında tartışıyorlardı. Yani onların dışındaki onların kavimleri şehir ahalisi. Veya onların dışındaki şehir ahalisi onların durumlarını tartışıyorlar manası dışında kendileri kendi aralarında kendi durumlarını tartışıyorlardı. Yani kehf ashabı, kehf ashabı kendi durumlarını tartışıyorlardı. Biz ne olacağız, niye şimdi böyleyiz, kaç yıl geçti, kaç yıl kaldı, bundan sonra ne yapacağız gibi kendileriydi birinci derecede ilgilendiren hadiseleri kendi aralarında tartışıyorlardı anlamına da gelebiliyor. فَقَالُوا اَلَيْهِمْ بُنْيَانَا Peki bu iki anlamdan hangisini tercih etmemiz gerekiyor? Ayetin devamı birinci anlamı tercih etmemizin daha isabetli olacağını, daha doğrusu birinci anlama ağırlık kazandırıyor. Çünkü فَقَالُمْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا Bunu söyleyenler Ashab-ı Kehf olamaz. Onların dışındakiler olacaktır. Dolayısıyla biz bunlara ne yapalım? Diyenler Ashab-ı dışındakilerdir. Ne zaman tartışmış olabilirler o zaman? 309 yıl geçtikten veya tam 300 yıl şemsi sene geçtikten sonra vefatları üzerine biz kendi aralarında biz bunlara ne yapacağız diye nasıl bir uygulama yapmalıyız diye tartışmaya koyuyorlar. Koyuluyorlar. Ve neticede diyorlar ki bunların üzerine bir inşaat, bir bina yapalım. Bir yapı yapalım. ''Rabbuhum e'lemu bihim.'' Demek ki burada haklarındaki tartışma... ...yalnız bunlar kim diler, nasıl şeyler diler ile ilgili değil. Onların inançları, hal ve hareketleri ile alakalı bir tartışma. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki... Rabbum Alemu bihim.'' Rabbleri onları en iyi bilendir.'' ''Niçin bu hale geldiler, niçin bu mağaraya sığındılar?'' Ne kadar kaldılar. Neticede herhangi bir yapı inşa edelim demişler diye diyor ki قال الذين غلبوا ale emrihim. Bu hususta işlerinde galip gelenler, baskın çıkanlar, etkin olanlar ne dediler? لن نتخذن عليهم مسجدا. Biz andolsun bunların üzerinde bulundukları yerlerde bir mescit edineceğiz demişlerdir. Önceleri tartışıyorlar onlar hakkında bunlar hayatta mıdırlar, ölü müdürler, diri midirler, mümin miydiler, şuydu muydular, niçin kaçtılar gibi bir yön konuyla tartışılıyor. Ondan sonra vefatlarından sonra bunları ne yapacağız? Bunlar üzerinde bir mescit inşa edeceğiz diyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın risaletinden önceki bütün risaletlerde aynı zamanda secdegah manasına gelen mescid diye anılan mabetler edinile gelmiştir. Yani sırf Allah'a ibadet maksadıyla evler, yerler, mescitler mekanlar hep tahsis edile gelmiştir. Bu neyi anlatıyor? Bu da şunu anlatıyor. Bir takım kimselerin veya bazı tarih tezlerinin veya tarihi anlayışların ileri sürdükleri gibi. Efendim dini inançlarda bir takım evrimler gerçekleşmiş. İnsanlar önceleri çok çok tanrıcıydılar. Ondan sonra gittikçe bu tanrılarını azalttılar. Önceleri şöyle ibadet ederlerdi sonra böyle ibadet ederler gibi tekabülcü tezlerin çok da isabetli verinde yerinde olmadığını hatta hiç doğru olmadığını ayet-i kerimeler işaretlerden birisi de bu. Bir diğer en önemli işaret daha doğrusu delille inna evvel beytun vudi'a lin-nasi bi bekkah ayet-i kerimesidir. İnsanlar için insanların ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk ev Mekke denilen Bekke vadisindeki alanıma söyleyeyim evdir buyruğu buna delildir. Peki başka hangi halleriyle ilgili olarak anlaşmazlığa düşmüşlerdi? Sayıları kaçtı? Ne diyorlar? Seyekulune selâsetun râbi'hum kelbuhum Onlar üç türler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Ve yekulune hamsetun sâdisuhum kelbuhum. Beştir. Sayıları beşti. Altıncıları köpekleridir diyecekler. Racmen bil gâyib. Onlar bu hususta gaybı taşlamaktadırlar. Yani herhangi bir delile dayanmadan konuşmaktadırlar. Kur'an-ı Kerim'in Arap diline hediye ettiği deyimlerden birisi budur. Herhangi bir delile dayanarak konuşmayan kimselerin bu hani Türkçedeki desteksiz atış diyoruz ya aynen onun karşılığı desteksiz atışları anlatmak için Bil bilgayb tabiri kullanılır Arapçada. Gayba taş atıyor. Gayb zaten kaybolan bilinmeyen demek. Bir de o karanlığa taş atmak, karanlığa kurşun sıkmak tabirleri gibi tabirlere benziyor. İşte bu Arapçaya racmen bilgayb tabiri Kur'an-ı Kerim'in hediye ettiği deyimlerden <gülüyor> birisidir. Ondan sonra veya yakulune seb'atu ve thaminuhum kelbuhum ''Yedidir'' de derler, ''Sekiz de köpektir, köpekleridir. <gülüyor> Şimdi burada ufak bir inceliğe dikkat çekmek müfessirlerin adetidir. Arap dili açısından bir parça ehemmiyeti vardır. ''Selâsetun râbi'hum kelbuhum'' Arada bir vav yok. Yani ''Selâsetun ve râbi'hum kelbuhum'' denilmiyor. ''Üç türler ve dördüncüleri köpekleridir'' denilmiyor. Beştiriler ve altıncıları köpekleridir denilmiyor. Ama yedidirler ve sekizincileri köpekleridir deniliyor. Buradaki va'lın manası Kur'an-ı Kerim'in kabul ettiği veya doğru olduğuna işaret ettiği sayının bu olduğunu anlatmak içindir. Ve ayrıca köpeklerinin sayıya dahil olmadığını anlatmak içindir. Bir de Arapçada nadiren kullanılır. Vavussemâniye diye bir vav vardır. Yani 8 demenin vavu. Arapçaya göre yedi biliyorsunuz asal bir sayı olmak hasabıyla kamil bir sayıdır diye kabul edilirdi. Dolayısıyla Araplar uzun, yakın bir zamana kadar, yakın bir zamana kadar dediğimiz Arapçanın bozulmamaya başlı, bozulmadığı zamanlar sonuna kadar yedi diye sayarlardı li derdi. yedi dedikleri zaman sabir derdikten sonra ve thamin derler veya sabun ve themaniyetun derlerdi vavı hemen oraya eklerlerdi onun için e, nahivde bu vava ve vuthemaniye denilir sekiz Vavu yani yediden sonra sayım devam ettiği vakit kullanılan bir vavdur o vav olduğunu söyleyenler de vardır allah Alem. Kur Rabbi alemu bi'iddetihim. Bununla birlikte ilmin Allah'a havale edilmesi esastır. Rabbim onların sayılarını en iyi bilendir. Ba'ya'lemuhum illa onların Onları ancak çok az kimse bilir. O halde. Fela tumari fihim illa miran zahira ve la testeftifihim minhum ahada. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ifade yerindeyse İnsanlar için oldukça lüzumlu olan ana maksatlar ve gayeler anlatılmakla birlikte onlar dolayısıyla da bazen yan birçok konular da anlatılmaktadır. Burada da ifade ise cedel yani tartışma yani diyalektik ilmiyle veya bilimiyle alakalı temel bir hususa dikkat çekilmektedir. Tartışan insanlar diyor delile bağlı olarak tartışsınlar. Kimse desteksiz atmasın. Zaten az önce e, ...gaybı taşlamaktadırlar derken de buna işaret ediliyordu. Diyor ki: <tık> "Fele tu marifihim illa miraen zahira." <tık> o halde sen o ashab-ı hakkında ancak açık, güçlü ve sağlam bir delile dayanarak tartış. Güçlü bir delile istinaden tartışmanı sürdür. Öyle tartış ve la tastefti fihim minhum ahada onlar arasından ashabıke hakkında da kimseye bir fetva sorma yani konuyu bilenlerden sor Mühendise doktorlukla alakalı soru sormayın diyor doktora mühendise din ile alakalı soru sormayın bilmiyorlarsa, öğrenmişlerse o ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Yani bu başka yerlerdeki şu ayet-i kerimenin de bir manasıdır aynı zamanda. Fes'elu zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz, bilenlere sorunuz. O konuyu bilenlere, hatırlayanlara sorunuz. Demek ki burada Konuşmayla, tartışmayla, kanaatlerimizi açıklamayla alakalı olarak çok önemli iki husus bize öğretiliyor. Bir, tartışmalarımız ve konuşmalarımız esnasında delilsiz konuşmamamız öğütleniyor. Delile istinaden konuşacağız, aksi takdirde konuşmamızdan sorumlu tutulacağız ve Delili de doğru anlayacağız. Doğru kullanacağız. Yerinde kullanacağız. Bunun da usulü adabı, erkanı var. Ve herkese bildiği konuyu soracağız. Bildiğini düşündüğümüz, bildiğini tahmin ettiğimiz, bilmiyorsak kimin bildiğini, bu hususta bilgi sahibi olanlardan bilgi edinme yoluna gideceğiz. Yani ilim öğrenmekte de gerekli titizliği, Göstermemiz lazım. Ondan sonra <gülüyor> ben zaman zaman bu vesilelerle ve benzeri buyruklarla bilhassa dikkat çekmeye çalışıyorum. İnsanın inancı ile dili arasında büyük bir alaka vardır. İnancınız ve diliniz daha doğrusu sizin kullandığınız dil, inancınızı da bir noktadan itibare ele verir. Bu açıdan günlük hayatımıza giren deyimleri, kelimeleri, terimleri ben sık sık hepimizin sorgulaması gerektiğini de düşünüyorum. Eskiden birbirimize alas varladık derdik, Allah'a emanet ol derdik ve buna benzer inancımızla örtüşen tabirler kullanırdık. Şimdilerde kendine iyi bak demeye başladık. Acaba bunun geri planında her şeyin faili, her şeye muktedir, her şeyi yapan, irademizin de etkisini göstermesini sağlayan ancak Allah'tır. Allah'ın iradesidir. Hususunu veya inancını zihnimizin geri planlarına iten bir yaklaşımın veya bunların yer almadığı zihinlerin ürettiği bir tabir değil midir? Biz Müslümanız. Sakın dilimizin laikleşmesine fırsat vermeyelim. Veya dilimizin başka inançların etkisi altında kalmasına fırsat vermeyelim. İnanç hayatın tamamına hükmetmek üzere inançtır. Onun hayatın tamamını şekillendiren bir keyfiyettir veya bir dinamiktir, bir arka plandır, bir belirleyicidir. Dolayısıyla bu ayet kerime işte bunu anlatıyor ve bunu öğretiyor. Resulullah'ın şahsında hem de çok önemli bir vaziyetle çok önemli ve kritik bir durumda öğretiyor bunu. Hatırlarsınız Kehf suresine başlarken demiştik ki bu surenin nüzul sebebi Mekkeli müşriklerin Medine'deki Yahudilere bize şu peygamberin hak olduğunu olup olmadığını öğrenmek üzere sormamız, sorabileceğimiz soruları telkin ediniz, öğretiniz diye elçi göndermişlerdi. Onlar da şunları, şunları, şunları sorun demişlerdi. Peygambere gelip soruyorlar, evet size yarın cevap vereceğim demişti. Ve aradan uzun bir süre geçtiği halde peygambere bu konuda vahiy gelmemişti. Gelmeyince Mekke'de hazır ellerine tekrar kendilerince bir aleyhde propaganda için bir fırsat doğmuş oluyordu. Ve bunu kullandılar. İşte Cenab-ı Allah bu hadiseyle bize bu ayet-i kerimeyi ümmetin zihnine ifade ise mıh gibi çakılacak şekilde bu ayet-i kerimeyi indiriyor vesilesini bilirsek o zaman dilimizi de bu gibi hadiselerde nasıl kullanacağımızı ifade ederindeyse istisnai haller dışında unutmayacağımız bir şekilde alışmış veya öğrenmiş oluruz diyor ki ve la şeyin inni fa'ilun zalika gadan illa en yasha Burada ayet-i kerimede Arapça açısından iki tane önemli vurgu var dil açısından. Birisi nedenin sonundaki şeddelinun diğeri istisna. Yani diyor ki sakın diyor ben bu işi yarın yapacağım diye herhangi bir şey hakkında inşaallah demedikçe ben bu işi yarın yapacağım demeyesin inşaallah yani benim iradem bu aynı zamanda itikadi bir meseledir hepimizin iradesi ancak Allah'ın irade etmesi halinde ve diğer şartlarla birlikte elbette etkisini gösterir burada benim size bu dersi verebilmem sadece benim irademe bağlı değildir. Cenabı Allah'ın da benim bu dersimi bu şekilde vermemi murad etmesi şartı bundan da önemlidir ve önceliklidir. Cenabı Allah takdiri gereği bizim itikat kitaplarımızda arz edildiği üzere külli ve kapsayıcı iradeyi ne yapmış iradesi bizim cüz'i irademizi kapsamış, hata etmiştir. Bizim cüz'i irademizle aldığımız kararların, yapmak istediğimiz icraatın bazı hallerde gerçekleşmemesinin sebebi külli iradenin o konuda bu işin bu şekilde olacağını takdir etmemiş olmasından dolayıdır. Yoksa imkansız olmazdı, olurdu. وَذْكُ الرَّبَّكَ ila nesita. Yani burada tabi fukaha çok hatıra gelmeyen ama Kur'an-ı Kerim'i inceden inceye anlayıp tatkik etmenin bir takım neticelerini çıkarmışlardır. Bir iki tanesine belki değinirim. Diyor ki unuttuğun zaman da Rabbini derhal hatırla. Yani ben size bunu yapacağım dedin. İnşallah demedin. İnşallah demedin. Hatırladığın zaman. ...aa ben inşallah dememiştim... ...inşallah yapacağım diye... ...hatırladığın zaman Rabbini zikret diyor. Bu ayet-i kerimeden... ...ilk anlaşılan manası bu. İslam fukahası... ...buna bağlı olarak... ...yeminde istisna diye bir meseleyi... ...gündeme getirirler. Ve derler ki yeminde istisna... ...hemen yeminin arkasında yapıldısa mı... ...hükmü geçerlidir sonradan yapılırsa geçerlidir de sonradan yapılırsa geçerli olur mu? Mesela ben yemin ettim. Diyelim ki birisi veyahut da şöyle yemin etsin. Efendim ben vallahi et yemeyeceğim. Mesela. Arkasından dedi ki e, koyun etinin but kısmı müstesna. Mesela. Aradan zaman geçtikten sonra bunu söylerse o istisnası geçerli olur mu? Yani o dediği istisna ettiği eti yese yeminini bozmuş olur mu? İstisna yaptığı için yeminini bozmamış mı olur? İlim adamları buradan hareketle olur diyenleri var, olmaz diyenleri var. Bu neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Az önce başta da söylediğim gibi İslam fukası, İslam alimleri her birisi kendi alanı ile alakalı olarak. Kur'an-ı Kerim'i ifade yerindeyse e, didik didik etmişler. Nereden ne hüküm çıkartılabilirse çıkartmanın yollarını aramışlar. Fakat yine söyleyecek olursak bir yerindeyse gaybı taşlamamışlar. Desteksiz atmamışlar. Ne söylemişlerse ya Kur'an-ı Kerim'den ya Sünnet-i seniyeden veya bunlardan çıkartılacak herhangi bir Yolu belli, yöntemi belli, yordamı belli, içtihattan hareketle söylemişlerdir. Vaqul asa ayyehdiyen Rabbi laqarab min haza Unuttuğun zaman Rabbini hatırla ve deki umulur ki Rabbim beni bu hususta doğruya en yakın neyse oraya iletir ve doğruyu isabet ettirme şansını ve ihtimalini yükseltir veya isabet ettirir. Bütün bunlar, daha doğrusu özellikle bu son ayet-i kerime, yani 24. ayet-i kerime, Allah'ın iradesinin, ilminin ve hidayetinin her şeyin esasını, daha doğrusu bizim taleplerimizin esasını teşkil etmesi gerektiğini gösteriyor. Mümkün mertebe dilimizi, dilimizi inancımıza uygun, akidemize uygun bir şekilde şekillendirmesini de ihmal etmeyelim. Bu manada bilhassa gerek Kur'an-ı Kerim'deki duaları ve bilhassa sünnet-i bu hususta çok zengin malzeme var. Her bir hal ve hareketimizle alakalı Yüce Resul bize neler söyleyeceğimizi öğretmiştir. Abdest... Alırken nasıl başlayacağımızdan tutunuz. Abdesti bitirdikten sonra ne ezanın akabinde efendim namazın dan sonra yapacağımız dualar, zikirler vesaireye kadar tutun. Uyurken, yatarken hangi duayı okuyacağımıza veya duaları okuyacağımıza, uykudan uyanırken hangi şeyi, ayı görürken Efendim günü doğarken, günün başladığını görürken, gecenin karanlığının bastığını görürken neler söyleyeceklerimizi e her halükarda. Her halükarda. Bir kişi, bir çocuğun, bir evladın doğuma esnasında, bir kardeşimizin vefatı esnasında neler söyleyeceğimizi, neler yapacağımız hepsi sünnet-i seniyede bizlere geniş geniş öğretilmiştir. Bütün bunlar ne yapar? Bütün bunlar bizim dilimizi ifade edindeyse. Müslümanca bir dil, zikreden bir dil haline getirir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashab-ı kirama dolayısıyla da hepimize tavsiyesi ne? Dilin Allah'ı anmakla nemli olduğu halde ölüm seni yakalasın diyor. Dilin Allah'ı zikretmekle nemlenmiş olduğu halde Allah'ı zikret. Allah'ı zikrederek o şekilde o nemle ölümse diye yakalasın. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de zaten söylüyor yani. Dilinize dikkat edin diyor. Çünkü insanları baş aşağı cehenneme iten en büyük unsur dildir. Dolayısıyla cennete götürecek olan en büyük unsur da dildir. Bu dil bu dil ne kadar Allah'la beraber olursa, bu dilin tercümanlığını yaptığı kalp de o kadar Allah'la beraber olur. Allah izniyle. Dil ve kalp Allah'la beraber olursa, kalbimiz de Allah'ın iziyle, Allah'la ve Allah'ın diniyle beraber olur. Cenab-ı Rabbül Alemin'den bu şekilde maddemizle, manamızla Allah'la birlikteliği, Allah'ın dinine uygunluğu, nasip ve müyesser kılmasını dileriz. İnşallah birazdan devam ederiz.